Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız ve bu haftada geçen önceki iki hafta İstanbul Barosu seçimlerine katılan grupların başkan adaylarıyla konuşmuştuk. Ee, bu sefer de yine e, sonuçlar üzerine e, konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü daha evvelde söylediğimiz gibi avukatlık ve avukatların örgütü, savunma örgütü barolar e, son dönemde ne kadar önemli kurumlar olduğu ortaya çıkan kurumlar ve bunların da e, genel kurumları bu bakımdan önem kazanıyor ve İstanbul Barosu e, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük barolarından demeyelim, bunu e, çok doğru bulmuyoruz. Sayısal olarak en kalabalık barolarından, e, ama e, etkisi de e, fazlaca e, olan barolarımızdan. E, Kongre 16-17 cumartesi pazar günü İstanbul barosunun yapıldı. Bir yıl neredeyse ertelemeden sonra yapıldı ve bu erteleme sonrası da. E, seçime katılan birçok grup içinde önceki veya mevcut İstanbul Barosu başkanı ve yönetiminin e, bulunduğu liste e, seçimi kazanmış oldu e, şimdi hem genel kuruldaki e, divanın oluşumunda e, gruplar arasındaki e, bir anlamda mevzilemmeyi hem hem her grubun e, adeta manifestosunu pesosunu açıkladığı başkanlarının ve yönetim adaylarından birer kişinin yaptığı konuşmaları e, dinleyen e, ve sonuçları izleyen e, İstanbul Barosu Genel Kurulu Divan Başkanı Sayın Meslektaşım Avukat Mert Er Karagülle ile beraberiz. Mert Er Karagülle, önceki seçimlerde de e, baro seçimlerini dikkatle izleyen onların grafiklerini yapan sonuçlar çıkaran bir meslektaşımız ve bu genel kurulda da üstelik divanda bütün olayları objektif olarak izleyip e, genel kurulunda e, tatsız olaylara meydan e, vermeden olumlu bir şekilde sürmesini e, e, avukatlara yakışır bir kongre halinde sürmesini sağlayan arkadaşımız. E, programa katıldığınız için teşekkür ediyorum Mert er. ee, pek. ben de teşekkür ediyorum Sayın Belen veya işte e, Açık Radyo'nun samimiyetinden sıcaklığından yola çıkarak dostluğumuzdan birlikte baroda çalışmak yönetimde çalışmak başkan adaylığımda halep selef olmak e, hasebiyle eğer müsaade ederseniz ben de Bahri abi diye hitap etmek istiyorum lütfen lütfen ben e, aslında e, hep e, katılan arkadaşlara e, sayın meslektaşım diyorum ama e, seninle o kadar hukukumuz ve yakınlığımız var ki diyemedim. Yani biraz <gülüyor> yapay bir söylem olacakmış i̇şte gibi. Ben de, ben de evet. aynı kaygıyla zaten bu izni istedim sizden. Çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. şimdi e, bu, özellikle ikinci bir baronun da Yakın zamanda kurulması, ee, uzun süredir yargı üzerindeki e, somut baskıları etkileri ve verilen kararlardaki siyasiyleleri siyasi e, kararları somut olarak yaşadığımız bir dönemden geçtik ve bu dönemin arkasından da İstanbul barosu yani Türkiye'nin sayısal olarak en büyük barosu, en eski barosu ee, ve hem Barolar Birliği hem de hukuk olaylarıyla ilgili, yargı olaylarıyla ilgili etkili olan Barosu'nun genel kurulu yapıldı. Ve bu genel kurulda biraz önce de söylediğim gibi siz divan başkanı seçildiniz. Bu divanın seçiminde e, bir şey oldu, e, tartışma oldu. E, nasıl divan oluştu. Hangi gruplar oluştu? Ki ee, seçim ekibler katıldı. Bunları biz bize bir kısaca tabii. özetlerseniz sevinirim. Tabii. Önce seçime katılan gruplar hakkında ismen tabii bilgi vereyim. İçerik içeriye girersek çok uzun sürer. ıı Mevcut yönetimi, İstanbul Arası yönetimini oluşturan arkadaşlarımızın oluşturduğu 2002 yılından beri İstanbul Arası yönetiminde, grup olarak İstanbul Arası yönetiminde bulunan Önce İlke grubu, ilk yedi grup girdi seçime. Birincisi Önce İlke grubu. İkinci grup, e, Önce İlke grubunda bir dönem, e, özür dilerim, Önce İlke grubunun başkan adayı e, Sayın Başkan Avukat Mehmet Durakoğlu'ydu. İkinci grup seçime giren yine Önce ilki grubu içinde yönetim kurulu üyeliği, uzun dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış bir meslektaşımız da Avukat Hasan Kılıç. Onlar da e, Önce ilki ismiyle koruyarak Önce İlke e, Yükseliş Hareketi olarak seçime girdiler. Çok özür Seçim... bir şey söyleyebilir miyim? Belki de izleyicilerimizin bilmesi açısından önemli diye söylüyorum. Hem önce ilke hem önce ilke yükseliş gruplarının başında ya da bir tarafında önce ilke çağdaş avukatlar grubu önce ilke yükseliş çağdaş avukatlar grubu diye bütün bu grupların neredeyse temelini oluşturan bir çağdaş avukatlar grubu ismi var değil mi? Şimdi e, Baylar bey, siz de biliyorsunuz. Evet, e, çünkü önce İlke yani bu gö, gövde olarak önce ilke grubu, biz 1996 yılında çağdaş avukatlar grubu şemsiyesi altında e, bu arkadaşlarımızla birlikte İstanbul seçimlerine girmiştik. Daha sonra 1998 Temmuz ayında bir ayrışma yaşandı. Önce ilke Başına önce ilkeyi koyarak, önce ilke Çağdaş Avukatlar Grubu olarak devam ettiler. Yalnız benim bir gözlemim var, ee, özellikle son bu seçimde e, önce ilke Çağ Çağdaş Avukatlar Grubu'nu yavaş yavaş terk ediyor gibi, dilde en az Yani bazı basılı materyallerde belki kullanıyorlar arkadaşlar ama e, önce ilke daha çok öne çıkıyor. Belki söyleyiş kolaylığı açısından. Ben de o yüzden biraz önce söylerken sadece önce ilke kısmını söyledim. Yoksa hani onları çağdaşlığını yargılamak, sorgulamak anlamında söylemedim bunu. Ama benim arkadaşlarımda izlediğim e, kokatlarında e, konuşmalarında önce ilke e, ön planda duruyor. Şeyinki de aynı şekilde zaten daha uzun bir isim. Onlardan ayrılan arkadaşlarınki işte önce ilke yükseliş hareketi de var sonra. Hatta onlarda daha da özetle önce ilke yükseliş olarak kullanıyorlar. O nedenle ama o belirtmeyi de yapalım. Evet onlar da çağ, kendilerini, köklerini Çağdaş Avukatlar grubu olarak tanımlıyorlar. Evet, e, seçime grubu ve katılan grupları e, önce ilke Çağdaş Avukatlar grubu, önce ilke yükseliş hareketli dedik. Diğer grupları evet. da lütfen. Tabii üç, üçüncü grup. Esasında biraz ben şimdi sonuçlara da e, ona göre de sayılıyor oluyorum. Üçüncü grup Avukat Hakları grubu. Avukat Hakları grubu 2016 yılında zannediyorum ilk kez seçime katıldılar. Bir O zaman bir başkan adayları vardı. 2018 yılında şu anki başkan adayı meslektaşımız Avukat Kökan Ahi ile seçime katıldılar. Ee, grubun üçüncü Gökhan Dahi meslektaşımızın da ikinci seçime katılışıydı bu avukat akları grubunda. Ee, seçime katılan dördüncü grup Çağdaş Avukatlar grubu, Çağdaş Avukatlar grubu tabii İstanbul borosun şu anda en köklü. işte biraz önce söylediğimiz gibi e, Durakol Sayın Durakol ve Sayın Kılıç'ın da içinden geldi. Hatta. E, birkaç dakika önce kendisiyle bir sohbet ettik. Sayın Gökhan Ahi'nin de e, gençken e, avukatlığa başladığı zamanda e, katıldığı, aktif olduğu bir grup, Çağdaş Avukatlar grubu. Ama Çağdaş Avukatlar grubu özellikle 2002 yılında önce iki grubuyla girdiği yarıştan, yarışı kaybettikten sonra kendi içinde çok büyük tartışmalar yaşadı. İşte bu bölünmeler zaten bir kısım bölüme vardı. Daha sonra bölünmeler arttı. Netice itibariyle bu enerjisini de düşürdü Çağdaş Avukatlar Grubu'nun. Ve çağda, neticede de bugün Çağdaş Avukatlar Grubu seçimi dördüncü olarak sonlandırdı. Bu seçime Çağdaş Avukatlar Grubu avukat Atayızcıoğlu'nun başkan adaylığında geldi, katıldı. Beşinci grup Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu. O da yine 1996'da Çağdaş Avukatlar Grubu Yücel Sayman'la birlikte seçim kazandığında bu grubun içinde olan arkadaşlarımızın sonradan ayrılarak kurdukları bir grup. O da seçimin tek kadın başkan adayı meslektaşımız avukat Sezin Uçar'la seçime katıldı. Son iki grup daha sonra için söyleyeceğim iki grubun belki şöyle bir özelliği var. Biraz sonra bunu konuşacağız. Biliyorsunuz baroların bir şey bir ildeki baroların birden fazla sayıda olmasına olanak tanıyan bir yasa değişikliği yapıldı ve ilk olarak İstanbul'da iki nolu baro kuruldu. İki nolu baroya giden meslektaşlarımız da şu an ülkedeki siyasal iktidarın la aynı siyasi düşünceye sahip arkadaşlardan oluşuyor genellikle tabi hepsini kategorize etmek olanaklı değil ama genellikle zaten bir siyasi çıkışın akabinde Sen cummhurbaşkanının siyasi çıkışın akabinde alci ile çok da özen gösterilmek sizin yapılmış bir yasa e, tasarısı teklifi çalışması ertesinde kuruldu iki oğlu Baro. Ve o siyasi görüşü paylaşan arkadaşlar da 1 nolu barodan ayrılarak 2 nolu baroya gittiler. şimdi bu son iki grup mesela İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu isminden de anlaşıldığı gibi milliyetçi e, siyasi düşünceyi savunan baro içinde de e, bu temelde bir avukatlık politikasının yürütülmesi gerektiği düşüncesiyle hareket eden arkadaşlar. Avukat Kaptan Yılmaz e, başkan adaylığında girdiler seçime. Ama dediğim gibi e, ilk bakışta isimlerinden hareketle, aa onlar iki nolu gitmedim iki diye soru sordurular soru, soru akla gelebilir. Hayır bu arkadaşlarımızda iki nolu Baro'nun kurulmasına boroların bölünmesine karşı çıkarak burada kalmış ve mücadelesini burada sürdüren meslektaşlarımız. Aynı şekilde e, bağımsız avukatlar grubu avukat e, meslektaşım sen, e, Şadi Çar sancaklı başkana adaylığında seçime katıldı. Onlar da kendilerine yakın sayılabilecek siyasi görüşlerin çoğu iki nolu baroya gittiği halde iki nolu baronun kurulmasına, baroların bölünmesine karşı durarak burada mücadelelerini sürdürme kararlılığı göstererek bu seçime katıldılar. Evet 7 grup katılmış oldu. Evet, yani e, tabii ki İstanbul Barosu Genel Kurulu'nun ilk birinci gününde belli bir oy çoğunluğu sağlandıktan sonra e, öncelikle divan seçimi Hı -hı. yapılır ve divanın oluşturulması da epey heyecanlı bir süreçtir İstanbul Barosu'nda. Bu dönemde de böyle bir e, yarışma oldu e, ama sonuçta divan başkanlığına siz seçildiniz ve diğer divan üyeleri seçildi. Bu nasıl bir sonuçtu? Hatta şunu söyleyeyim siz Çağdaş Avukatlar grubunun delegasyonunda yer almış olmasına rağmen e, ve çağdaş avukatlar grubunun e, seçim sonuçlarına göre e, işte dördüncü sırada yer almış bulunmasına rağmen e, divan başkanlığını kazandınız. E, nasıl bir e, divan seçimi oldu? Onu da bir kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii hani insanın kendi üzerinden anlatması bunu çok zor ama ben şunu da söyleyeyim yanılıyor olabilirim siz de uzun yıllardır hani baro Siyasetin içinde genel kulluğun içinde bilirsiniz Bahri abi, abi benim yanını yola bilmem olmaz. Hatırladığım son seçimli divan başkanlığı sizin divan başkanı olduğunuz benim aday olduğum 2002'ydi eğer yanlış hatırlamıyorsam. O tarihten sonra hep genelde anlaşarak divanlar oluşturuldu. Ya tartışma çıkmasın işte her gruptan birer kişi olsun böyle gelsin. Bu dönemde aynı görüşmeler yapılmış ee, ve sağ olsunlar mevcut yönetim dahil seçime, yani sanki divan seçimde sonuçta aile giren mevcut yönetim Sayın e, Mehmet Durakoğlu da dahil, o grupta da dahil, bütün gruplar e, benim divan başkanlarım konusunda anlaşmıştı. Bu bana gösterilen bir teveccühtü, bir güvendi, e, işte baro siyasetinin içinde olmanın getirdiği, Uzun yıllardır her ki, her, bütün arkadaşlarım tanıyor beni. Ee, benim orada e, tarafsız bir yönetim gerçekleştirebileceğimi düşünmüşler. Buna kanaat getirmişler Hem fikir olmuşlar. Fakat şöyle yani bir soru. Yani müsaade ederseniz onu da söyleyeyim izleyicilerimize. Bunu aktarmak isterim. Ee, Sayın e, Mertel er Karagül'le meslektaşımız. Hem avukatlığıyla hem de daha önce İstanbul Barosu Genel Sekreterliği yaptığı dönemlerde ee, çalışmalarıyla e, hakikaten e, e, farklı gruplarımdaki güvenli saygısını kazanmış e, e, bir meslektaşımızdır ve bu güvene e, layık olmasının da e, yani ciddi bir dayanağı olduğunu, haklı bir sebebi olduğunu izleyicilerimize aktarmak isterim. E, ve zaten sizin divan başkanı seçildiğinizi öğrenince de çok mutlu oldum. Çünkü bazı şeyler grupların konuşmaları sırasında ciddi tartışmalar olabiliyor ve bana göre İstanbul barosuna ve avukatlara uygun olmayan gerginlikler yaşanabiliyordu. Bunu sizin önleyebileceğiniz konusunu ben yürekten inanıyordum ve sizin divan başkanı seçildiğinizi öğrenince de mutlu olmuştu. Sağ olun işte bu fakat şöyle bir sorun çıktı. Bende yani divan başkanlığında mutabakat vardı. Fakat geriye e, divanda 3 sandalye var. Yani 4 toplam 4 var. Divan başkanı dışında 3 sandalye var. 3 sandalyeye ilişkin 6 o zaman hani ben Çağdaş Avukatlar grubundayım. Delegye adayım hem de. 6 grup bu 3 sandalyedeki yerleşim konusunda anlaşamadı ne yazık ki. Kendi aralarındaki tartışmalarda anlaşamamışlar daha doğrusu. Bu anlaşmazlık ortaya çıkınca mevcut yönetimdeki önce ilke grubu bu sefer divan başlığını da yine çok değerli, çok sevdiğim bir büyüğümüz, meslek büyüğümüz Avukat Küsün Dikmenli'yi de oraya yazarak dört kişilik bir liste oluşturdu. Ama şöyle bir oylama olmuş oldu. Ee, sadece e, bir listede önce ilke grubunda yer alan çalışan arkadaşlarımızın bütün dört üyenin dördünün de oradan olduğu bir liste. Bu tarafta ise işte benim divan başkanı adayı olduğum. Divan başkan vekilliğinde de işte e, önce ilke yükseliş hareketinden e, üyeliklerde de bağımsız avukatlar grubundan ve ÖDAV'dan meslektaşlarımızın olduğu bir liste oluştu. O listede yer almayan iki grupta Avukat Hakları grubu ve İslam Milliyetçi Avukatlar grubu da bu listeye destek verdi. Sonuç itibariyle işte orada yapılan bu demokratik bir seçimle bizim bulunduğumuz liste divanı kazandı. Hani bu kısmına çok yorumacağım ama sadece şunu da söyleyeyim. Benim o gerek o gün bittikten sonra gerek Ertesi günü tüm gruplardaki arkadaşlarımdan aldığım geri dönüşler beni çok keyiflendirdi. Bana olan güvene sarsmadığımı düşünüyorum. <gülüyor> Sağ olsunlar. Güzel, keyifli bir genel kurul geçirdik. Şimdi Sayın Karagül'le aslında izleyicilerimize söylemek isterim. Birçok yerde yani mecliste dahi ve çok önemli yapılarda dahi. E, bu tür e, genel kurullarda maalesef e, o yapının, o kurumun kalitesine yakışmayan birçok olay olurdu. Ve hatta ben e, bazı genel kurullarda, yani burası bir avukatlar genel kurulu değil, bir işte e, kavzı malların genel kurulu e, da olacak şeyler bunlar diye. E, çok üzüntüler yaşamıştım. Hepsinde değil tabii ama bazılarında bunlar yaşandı. O bakımdan bu divanın e, sizin tarafınızdan yönetilmesi ve sonuçta bunun yüz akıyla e, özellikle ikinci bir baronun kurulduğu dönemde yüz akıyla genel kuruldan çıkılmasını da e, hem Türkiye'deki yargı hem Türkiye'deki hukuk hem Türkiye'de özellikle yargının ayakta kalan tek e, süjesi. E, savunma veya hak arama mesleğinin temsilcisi, avukatların bulunduğu baro olarak e, böyle sonuçlanması çok önemliydi. O, o bakımdan ben de ayrıca tekrar size e, divanı yönetiş e, tarzınız ve e, olgunluğunuz için de e, kutlamak istiyorum doğrusu. Çok teşekkür ederim. Tabii şeyi ihmal etmeyelim. Ee, onların da aklını teslim edelim. Hem divanda beraber çalıştığım diğer üye arkadaşlar, onlar da gerçekten uyumlu bir çalışma yürüttüler. Ee, hem de tüm gruplara, ayrımsız gerçekten, tüm gruplara başkan adaylarına ve e, aktif çalışan ekiplere de teşekkür ediyorum. Onlar da e, işimizi zorlaştıracak derecede o, ufak tefek her genel kurulda olabilecek şeyin dışında işimizi zorlaştıracak herhangi bir tarza, tavra e, yönelmediler. Herkes çok iyi niyetliydi diye düşünüyorum, değerlendiriyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. E, evet, şimdi e, genel kurulda biraz evvel söylediğim gibi bu kadar önemli bir dönemde yani yargı ve hukukun Kuvvetleri ayrılığının adeta ortadan kaldırıldığı e, anayasa değişikliği sonrası e, yaşadığı kriz döneminde avukatlar e, bence e, bu dönemden yüz akıyla çıkan kurumlar olacak. E, ve bütün bu farklı gruplara rağmen e, benim izlediğim bir şey vardı. Bilmiyorum siz de buna katılıyor musunuz? Her grup e, yargıda kuvvetler ayrılığı ilkelerinin tamamıyla ortadan kalkması nedeniyle, yargıda siyasallaşma nedeniyle, yargıda özellikle hakim ve savcılar üzerinde doğrudan ya da dolaylı baskılar ve hatta fiili cezalandırmalar nedeniyle artık adalet ve e, hukukun e, varlığından söz edilemeyeceği konusunda hemfikirdiler. Yani herkes e, bağımsız bir yargı yok. Artık hukuk işlemiyor, kuvvet arayılığı prensibi ortadan kalktığı için siyasal bir yargı var ortada, bu değişmelidir dediler. Hatta avukatların bağımsız ve etkin olabilmesi için öncelikle de bu yargıçların ve savcıların bağımsızlaşması, tarafsızlaşması dolayısıyla siyasi iktidarın yargı üzerinden elinin çekmesi gerektiğine işaret ettiler. Yani bütün farklı grupların bana göre ortaklaşa tespit ettikleri konu buydu. Siz de divandan acaba bu, bu konuyu e, tespit edebildiniz mi? Mutlaka tespit ettiğiniz başka şeyler de var ama bu, bu konuyu ben çok önemsediğim için Son bunu size sormak istiyorum. Do doğru söylüyorsunuz. Şimdi e, biz hep avukatlar olarak şunu söyledik. Dedik ki yargının içinde e, esasında en önemli aya halkın hak arama özgürlüğünün savunucusu olan savunma ayağı. Yani avukatlar. E, savunma olmadan yargı saatli biçimde yürümüyor. E, toplum içinde bakın fiilen, somut ispatlanmış Şekilde e, önünüzde durması gerekmiyor. Ama toplumda halkın gözünde yargı adil olmadığı dış etkilere, siyasi dış etkilere, mali dış etkilere, e, akrabalık, hemşerelik türü dış etkilere açık olarak yürüdüğüne ilişkin bir kanaat oluşmuşsa yargıya bu anlamda bir güven düşüklüğü meydana gelmişse orada adil yargılanmanın olduğundan bahsedilemez. Yani adil yargılamayı ortadan kaldıran illaki somut olarak bundan ortaya çıkması değildir. Bunların böyle bir algının oluşması, bu algının oluşacağı ortamın oluşması dahi adil yargılanma hakkının ortadan kalktığı sonucunu doğurur. Şimdi bizim ülkemizde dönem dönem bunu somutlaştıran izler de olmakla birlikte sokakta hiç yargıyla işi olmamış veya e, kiracısı gibi ufak alacağı gibi bir şekilde yargıyla temas etmiş halka sorduğumuz zaman yargıya güvenin gitgide azaldığı neredeyse kalmadı ortaya çıkıyor. Esasında yargıya güveni Pekiştirecek olan o zaman insanların sarılacağı ya, yargı çok iyi değil sakat ama avukatlar benim avukatım avukatlar savunma barolar yargıyı düzeltmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Çünkü onlar bizim hak arama özgürlüğümüz için orada mücadele ediyorlar. Düşüncesini en azından ayakta tutmak gerekiyordu. Ve İstanbul Barosu dahil bütün barolarda bu mücadeleyi veriyordu. Fakat geçen sene, 2019 yılında, yeni, şey, 2020 yılında başka bir kırılma yaşandı. Biraz önce söyledik, baroların bu işlevini de ortadan kaldırmaya yarayan, yani siyasi iktidar baroları da hoşuna gitmeyen sözler söylendiği zaman, çıkışlar yapıldığı zaman ki baronun işlevi budur zaten. Siyasi iktidarı da düzeltmek, düzeltmek demeyeyim ama uyarmak, onunla yanlışıyla mücadele etmek özellikle yargı temelinde insan hakları temelinde hukuk devleti oluşturabilecek, oluşturacak ortamı sağlama mücadelesi vermek, baroların işi o bu. Ama iktidar hayır. Ben bütün mekanizmalara kendi düşüncem, benim düşünceme yakın insanların gelmesi için çalışıyorum. Bunun içinde hiçbir muhalif sesi de çok sevmiyorum dediği için. Ee, bir reaksiyonla Barolar üzerinde bu operasyon yapıldı. Hem de e, programın başında da söyledim. Alelacele e, sağlıksız e, kendi içinde çelişkiler taşıyan bir e, kanun düzenlemesiyle iki nolu Barolar oluştu. İkinoğlu Baroş'ta işte İstanbul'da oluştu. Ankara'da şimdi başvurusu yapıldı. Barolar Birliği de kabul etmiş. Oy çokluğuyla bu, bu sefer bu e, Haklı. Yani şunu mu, şunu mu söylüyorsunuz? Yani siyasi iktidar aslında hakim ve savcıları dilediği gibi tayin yaptırabiliyor, dilediği gibi cezalandırabiliyor. Beğenmediği hakim ve savcıları gerek işte coğrafi bakımdan yerlerini değiştirerek, gerek işte ceza hakimlerini hukuk hakimliklerine göndererek müdahale edebiliyor ve hayatlarına bağ olan sadece Avukatlar ve barolar var. Onların da ayaklarına bağ olmaması için kendi çizgisinde yürüyecek yeni bir baro oluşturma veya barolar oluşturma e, amacıyla mı yaptılar bu söylediğini? Aha. Evet, evet aynen bu amaçla yaptı. Çünkü biraz önce altını çizdiniz. Hakim teminatından bugün Türkiye'de bahsetmeye yani anayasal olarak, yasal olarak belki geçiyor ama bahsetmeye olanak yok. Hepimizin gözünün önünde oluyor. Yani e, siyasi iktidarın üzerinde titizlikle durduğu, beğendiği beğenmediği bir yargılamada e, verilen bir karar eğer siyasi iktidarın hoşuna gitmezse hakim o gece görevden alınıyor. Evet, üç gün sonra da başka yere tayin ediliyor. Yani bunu yok di buna kimse yok diyemez. Ee, mesela e, e, dikkatinizi çekerim, meraklısı e, bakabilir. Yeni hakim savcı atamaları yapılıyor. Bu yapılan hakim savcı atamalarında kura çekiliyor. Hatta kuraya Sayın Cumhurbaşkanı da katılıyor. Kura çekiyor. Diyor ki bu, bu kura da şey işte a, a kişisi Ali şu ile çıktı kura'da diyor herkes alkış diyor. Eyle, diyor. Ele çıktı üç... diyor mesela. Üç gün mesela... üç gün sonra üç gün sonra kura'ya katılanlar arasında yeni kararname yayınlanıyor ve yerleri değiştiriliyor. Peki niye çektiniz bu kura'yı? Yani o kura'da Anadolu'da, Anadolu Anadolu'ya gitmiş olan Birdenbire bakıyorsunuz İstanbul'a tayin olmuş. Üç gün sonra da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir göreve getirilmiş. Yahut yargıtay tetkik hakim olmuş. Ve tabii bütün bunlara karşı e, yargı içinde ses çıkaran tek erk diyelim veya tek e, makam Savunma makamı. Evet, savunma e, barolar. Hak arama mesleğinin temsilcileri avukatlar. Evet, ve, ve barolarda da. Evet, ve da. Gerek barolarda, gerekse işte son dönemdeki e, farklı e, yaklaşımı dışında Türkiye Barolar Birliği'nde bugüne kadar e, siyasi iktidarın e, şey deyimiyle hani amiyane deyimiyle dümen suyuna giden yönetimler olmadı. Özellikle büyük borolarda, İstanbul borosu, Ankara borosu, İzmir borosu hep mücadeleci olmuştur. Hep siyasi iktidarlarla hangi görüşten olursa olsun her dönem siyasi iktidarlarla biraz önce söylediğimiz insan hakları üzerine, adil yargılanma hakkı üzerine çatışma halinde olmuştur. Ceza, ceza Adil bir ceza yargılamasının mücadelesini vermiştir. E, insanları tatmin edecek bir hukuk yargılamasının oluşması mücadelesi vermiştir. Ve bu barolarda da hiçbir zaman e, özellikle son 20-19 yıldır iktidarda olan siyasi görüşe paralel bir e, baro yönetimi oluşmamıştır. Oluşamaz çünkü buralarda genelde oy oranları %15'lerdedir. Yani iki aşağı inler iki yukarı çıkar. E o zaman ne oluyor? Tamam küçük olsun benim olsun ben buradan çıkayım başka boraya gideyim. Peki bu başka gidin, gitmek sadece farklı bir örgütlenme diyebilirsiniz ya siz şey değil misiniz yani insanların örgütlenme özgürlüğünden yana değil misiniz? Ayrıca örgütlensinler. Ama bu bir e, borolar sadece bir dernekler gibi demokratik kitle veya başka bir sivil toplum kuruluşları değil. Borolar biraz önce söyledik. Bir Mes sadece bir meslek örgütü de değil. Barolar bir e, savunmanın örgütü. Ve de yargının, yargının, yargının bir, bir ayağı. Örgütü. Evet, yargının içinde. işte savunman derken yargının içindeki bir örgütlenme. Şimdi ne oluyor? Biraz önce söyledik. Zaten halkta adil yargılanma konusunda soru işaretleri var. Hakimlere etki edilebileceği konusunda soru işaretleri var. E şimdi sizin yarın bir davanız var. Bir avukatla çalışmak istiyorsunuz. İstanbul'da iki tane baro var ve artık çok net biliyorsunuz. İstanbul Barosu üyeleri tepki göstermişler, gitmemişler. Burada kalmış. Yani iktidara karşı çıkan bu 7 e, seçime giren 7 grubun da ortaklaştığı noktada iki noolu baroya karşı çıkmış. Bir de iki noğlu barodaki meslektaşlarımız var. İşte siyasi iktidarla ve onun işte bir kurudan 3 gün sonra İstanbul'a atanan yargıcıyla politik olarak aynı düzlemde buluşma ihtimalleri var. E, hangisini bir avukat olarak çalışmayı düşünüyorsunuz? Evet. Yavut soru... bir hakimsiniz veya hakimsiniz. Önünüzde iki tane avukat var. Korakor yani konuda korakor çatışma gerektiren, iki tarafın böyle üzerine düştüğü e, mücadele ettiği bir konu. Ve vekalet namelerine bakıyorsunuz. Biri İstanbul Barosu, biri İstanbul İkinoğlu Barosu üyesi. E, o verdiğimiz kararın, Kimi kızdırıp kimi kızdırmayacağı konusunda böyle bir içiniz ciz etmez mi hakim olarak? E, Mertel'ciğim o zaman şimdi bu soruları sorduktan sonra e, bir müzik arası verip ikinci bölüme geçelim. İkinci bölümde e, hakikaten genel kurulla ilgili de e, daha sıcak ve daha e, şey e, genel kurulun içinden tespitlerinizi dinlemek. E, e, fırsatı bulalım. E, o zaman bir müzik arası arkasından devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da e, İstanbul Barosu'nun 16-17 Ekim tarihlerinde yapılan genel kurulunda divan başkanımız olan Sayın Mert er Karagüllü ile genel kurulu, genel kurulunun önemini, avukatların ve baroların yargı içindeki önemini, kurulan ikinci baronun bir anlamda amacını konuşmaya devam ediyoruz ee, İstanbul Barosu e, e, bir anlamda avukatlık yasasının gelişmesi ve oluşumu içinde çok ciddi adımlar atmıştı e, avukatlığın tarihi avukatlık e, bir ticari meslek midir yoksa bir e, yargı e, parçası mıdır bunların da tartışmaları yapıldı ve e, o dönemde 2001 yılında Genel İstanbul Barosu Genel Sekreterimiz olan Sayın Mertel er ile de yapılan çalışmalardan İstanbul Barosu'nun önerilerini Barolar Birliği'ne veyahut da meclise ulaşmak üzere ilgili yerlere ulaştıran meslektaşımızdı. Bu yasadaki 2001 yasası değişikliğindeki en önemli tanımlardan biri de biraz evvel konuştuğumuz Avukatlığın, yargının kurucu unsuru olan savunmayı e, bağımsız ve serbestçe tayin etmesine ilişkin ibareydi. E, gerçekten bu ibarenin ne kadar önemli olduğu e, geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıktı. Çünkü avukatlar e, bağımsız ve hatta müvekkilinden herkesten bağımsız görev yapması Nedeniyle yargının içinde özgür, etkileyici ve adaletin gerçekleşmesi için çok önemli süceler olduğunu ve onların örgütü barolarında e, çok önemli olduğunu gösterdi. Barolar ve avukatlar yargının kurucu unsuru olarak bağımsız ve serbestçe e, görev yapacaklar ve hatta yine bu 2001 değişikliğiyle barolar hukukun üstünlüğünü savunacak, insan haklarını savunacak, insan haklarının hayata geçmesi için e, mücadele edecek ve bunun insan haklarının farkındalığının yaratılması için, etkinleştirilmesi için de çaba sarf edecek. Bu bilinçle son dönemde barolar ve avukatlar mücadele etti. Bu dönemde siyasi birçok davada çok farklı gruptan avukatlar söz gelimi adalet nöbetlerinde birleşerek adalet ihtiyacını tüm topluma iletti. Hatta yargıçların ve savcıların bağımsızlığını da avukatlar savundu. Çok önemli bir sınav verdiler ve bu sınavdan sonra da İstanbul Barosu'nun genel kurulunu yaşadık. İstanbul Barosu'nun son genel kurulunda beni sevindiren en önemli konulardan biri Sayın Bivan Başkanımız Mert Erkaragülle'nin de işaret ettiği gibi hemen hemen bütün grupların yargının bağımsızlığının kalmadığı hukukun işlemez olduğu, siyasi iktidarın yargı üzerindeki her türlü baskısının yargıyı işlemez hale getirdiğine ilişkin bütün gruplar ortak e, tespitlerde bulundular. Şimdi genel kuruldaki bu tablo sonucunda evet yani mevcut e, İstanbul Barosu yönetimi ve mevcut İstanbul Barosu Başkanı Sayın Durakoğlu e, bu ikinci ile ilgili ve özellikle Barolar Birliği'ndeki şimdiki başkan Metin Feyzioğlu'nun iktidarının sürmesine yönelik e, delegasyonla ilgili yeni düzenlemelerin yapıldığı e, değişiklik sonrası e, bu genel kurulda e, yeni bir e, görev verildi. Eski e, İstanbul Barosunun e, önce ilke çağdaş avukatlar grubu olarak adlandırılan grubuna yeni bir görev verildi. Bunların süresi de bir yıl. Acaba e, önümüzdeki dönem İstanbul Barosu Nasıl bir e, mücadeleyle karşı karşıya gelecek? İstanbul Barosu'nu bekleyen şu andaki mevcut yönetimi bekleyen sorunlar neler? Acaba bu mevcut yönetim genç avukatların, çalışan avukatların veya işçi avukatların sorunlarına yeterince eğilebilecek mi? E, yani elbette bunda e, farklı gruplar adına farklı şeyler söyleyenler var ama genel olarak Genel kurulda bunlar da tartışıldı. Sizin gözleminiz ve düşünceniz nedir? İstanbul Barosu'nu neler bekliyor? Nasıl bir görev bekliyor Sayın Mertel er Karagüller. Mahri abi öyle bir yerden girip öyle bir yerde bitirdiniz ki. Yani böyle külliyat <gülüyor> hepsi, hepsi Hepsini nasıl zamanımız az olduğu için ben sorayım. <gülüyor> Çok kısa, kısa... Siz, siz onları uygun bir şekilde cevaplayın lütfen. Tamam Sayın Bülent. Şimdi ilk önce bir şeyin altını çizeyim. Ee, ilk avukatlığın tanımını, e, çok güzel yaptınız. Kanundaki tanımı aktardınız. E, 2001'de geldi evet bu. E, ve bu tanımın gelmesinde İstanbul Borosu'nun da büyük mücadelesi vardı. O zaman İzmir Borosu'nun e, mücadelesi vardı. E, hemen şunu söyleyeyim. Eskiden 2001 öncesi avukatlık sadece şuydu. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Bu kadar. Tanım buydu. 2001 değişikliğiyle de, Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder döndü. Fakat sizin de altın arasında bulunduğunuz İstanbul Barosu Yönetim Kurulu bunu bir dahi yetersiz gördü. Yet yetersiz gördü. Çünkü biz şunu istiyorduk. Avukat Yargının bağımsız kurumu olan savunmayı serbest etti. İkisi arasında ne fark vardı? Biri kurucu unsur olup zamanında kurmuş sonra hani evine çekilmiş bir e, savunma değil. E, halen bağımsız bir kurumu olan bunu net biçimde yargının işleyen her yargının her mahkeme salonunda o yargı e, sürecinin bağımsız bir kurumu olarak avukatın bulunduğunun net biçimde yer almasını istiyorduk ama mevcut e, hale döndü. E, biz de ehveni dedik. Öncekine göre hiç olmazsa bağımsızlık ve yargının unsuru e, kelimeleri geçiyor dedik ve bu şekilde. Evet, zaten serbestlik yasını... mesela bağımsızlıktan artı farklı serbestlik bu da çok önemliydi bence. Evet, serbestçe temsil eder. Bu da bizimkini, bizim önerimizde de vardı. Yasalı da böyle serbestçe temsil eder devam etti. İşte bu neden nedir ki? Avukatlık ve barolar e, yargının bağımsız bir kurumu olmalı olduğu içindir ki ve bunun mücadelesi verildiği içindir ki İstanbul barosu seçimleri hiçbir zaman sadece İstanbul barosu seçimleri değildir. O yüzden hani diğer meslekler, diğer meslek gördükte meslek e, mensuplarını tenzih ederek söylüyorum yani bir tabi odası seçimi de mutlaka medyaya yansıyor tartışılıyor ama her zaman İstanbul Arosu seçimleri tartışılmıştır her zaman İstanbul Arosu'nun söylediği söz kamuoyunda bir etki yaratmıştır fakat günden güne bu etki ne yazık ki azalıyor ee, önce bunu söyleyeyim. Mesela e, tüm barolar bir mücadele yürüttüler. nolu baronun kurulmaması yönünde e, birkaç istisna baro dışında genellikle ekseriyetler bir mücadele yürüttüler. Bu mücadele iktidarın hükü, meclisin gücü karşısında belki kadük kaldı ama mücadelenin yöntemleri de tartışılabilir ama şu var nolu bu yasa geçti sadece ondan sonra şey demeye başladık. Ya olmasaydı yanlış oldu demeye başladık. Artık o yani e, bir nevi e, yenilgiyi kabullendik gibi. İleride bu dönüşene kadar bir yasa değişiklik olana kadar yenilgiyi kabullendik gibi bir hal aldı. Şimdi bunun tartışmasını nerede göreceğiz? Biraz önce söylediniz. Aralık ayında Türkiye Barlar Birliği Genel Kurulu var. Türkiye Barlar Birliği Genel Kurulu'nun oluşumu da değiştirildi 2020. 20 yılındaki yasa değişikliğiyle eskiden sayısal yansıma olduğu için Türkiye Barolar Birliği'nde İstanbul Barosu, Ankara Barosu ve İzmir Barosu'nun yeni yönetimlerinin oluşumunda ciddi bir şey etkisi vardı. Örneğin geçen 2018 seçiminde İstanbul Barosu yanılmıyorsam 134-135 delegeyle temsil ediliyordu. Şimdi İstanbul Borsası 13 delegeyle temsil edilecek barolar Birliği'nde ve bu süreçte Sayın Barolar Birliği Başkanımız Metin Feizoğlu da e, görüldüğü gibi e, ne bu yasa değişikliğine e, diğer baroların tepki gö gösterdiği kadar tepki gösterdi, ne bu derecede bir mücadele yürüttü. Tam aksine bazen bazı eylemlerde e, baroları frenlemeye çalışan, baroları ikna etmeye çalışan bir tavır içinde oldu. Şu an muhalif baroların tamamı, e, muhalif baroların tamamı neredeyse Sayın Peyzol'una karşı. Ama bu e, delegasyon yapısındaki değişiklik. Sayın Paysroluna da yarayacak mı yaramayacak mı? İşte İstanbul Baros seçimiyle bu süreçler tamamlandı. Aralık ayında bütün delegasyonların bir araya gelmesiyle barolar birinde nasıl bir tablo oluşacak? E, Muhalif iktidarla siyasi iktidarla. E, mücadele eden bir Barolar Birliği mi yoksa uyum içinde çalışan bir Barolar Birliği mi oluşacak? Bunu Aralık ayında göreceğiz. Doğrusu matematiksel ben şimdi. Çok özür dilerim. Dedim nasıl? ki yani e, mevcut İstanbul Barosu yönetimini nasıl görevler ve sorumluluklar bekliyor? Heh, şimdi... açar, bekliyor. Orada bir şey sormak istiyorum. Ne? Seçimi kazanan önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu yani e, Sayın Durakoğlu'nun grubunun delegasyonunun aslında Metin Feyzioğlu'nu destekleyen bazı delegeleri de e, barındırdığı söyleniyor. Bu konudaki düşüncenizi de e, doğrusu merak ediyorum. Şimdi, şimdi yani ben zi hani zihin okuyamam tabi öyle bir e, haddim de yok ama şunu söyleyeyim şu anki düşüncelerini bilmiyorum ama şu anki baro, İstanbul Borosu yönetiminin ve Sayın Başkan Durakoğlu'nun Metin Feyzioğlu'na karşı söylemlerinden hareketle bugün şey olan, bugün delege olarak görev olan 13 meslektaşımın da Feyzioğlu'na, Sayın Feyzioğlu'na karşı olduğunu varsayıyoruz. Böyle olması gerekirdi. Şimdi o tabii. Ama ama ama şu var. Sayın Feyzioğlu'nu seçen delegasyon içinde yine bu meslektaşlarımız var mıydı? Vardı. Bunlardan bir kısmı, önemli bir kısmı Sayın Feyzoğlu'nu e, seçen delegasyonun içinde de vardı. Hatta şu anki delegasyonla Barolar Birliği'nde giden 13 delegenin içinde yer alan iki sayın üstadımız halen Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi muhalefet koyuyorlar. Yani iki oğlu baronun kuruluşuna da gerek İstanbul'da gerek Ankara'da bu kuruluşlara muhalefet üyelerini koydular. Orada yönetim kurulu içinde e, gerekli mücadeleyi verdiklerini söylüyorlar. Bunu yapıyorlar. Ama netice itibariyle şu güne kadar aynı yönetim içinde, Sayın Feyzoğlu ile aynı yönetim içinde devam ettiler. E, i̇şte belki e, safı bırakmak, bırakmamak diye açıklanabilir. E, tamamen istifa etsek, e, tamamen uzak kalmış olacağız diye değerlendirmiş olabilir. Onu, ben ona bir şey diyemem. Ama evet seçenler arasında hatta 2020 değişikliğinden önce daha önce de yine böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın barolara e, şey yaptığı estiği, gürlediği bir e, zaman diliminde aynı yasa gündeme gelmişti. E, ve Barolar Birliği Ankara'da bir şey düzenlemişti. E, toplantı düzenlemişti. Sonradan Varolar Birliği Başkanı'na karşı olan ekiplerin hepsi otobüslerle Sayın Feyzoğlu'nu desteklemeye gittiler. Gitmeyenler de neredeyse şey oldu. Hani böyle tınak içinde söyleyeyim tabii bu kelimeyi çok, herkes çok kolay kullanıyor. Yani hain düzeni var niye desteklenmiyor Sayın Feyzoğlu hadi gidelim dendi. Gidirdi Sayın Feyzoğlu desteklendi. Sayın Feyzoğlu oradan o rüzgarı da arkasına aldı. Aa, birdenbire o rüzgarı başka tarafa döndürdü. Ve oraya gidip otobüslerle desteğe gidenler bu sefer olayı gördüler. Dediler ki ne yapıyorsunuz Sayın Başkan demeye başladı. Şimdi yüzden, e, Aralık, Aralık, ayında, Aralık ayında yapılacak e, genel kurulda bir anlamda yargının çok önemli kurumlarından birisi olan Barolar Birliği'nde bir değişiklik olması olası ve bugüne kadar mevcut siyasi iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yargıyla, hukukla ilgili açıklamalarını destekleyen bir e, Barolar Birliği yönetimi başkanı var. Ama bunun değişme ihtimali e, görünüyor. Bunun da çok önemli olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Peki, peki siz şimdi İstanbul Barosu'nun avukatlar, Genç avukatlar, çalışan Hı, ben avukatlar. De, ben, de, ben de onu söyleyecektim. Yani zamanımızın az kaldığını da evet. biliyorum. O yüzden esasında bence tamam bir bütünsel olarak barolar birliği de önemli ama. Şimdi bakın bu seçiminde ortaya çıkardığı bir şey var. İstanbul Barosu yönetimindeki arkadaşlarımız, İstanbul Barosu yönetenler, Sayın Durakoğlu, kişilik olarak hiçbir şeyim yok Sayın Durakoğlu severim. Ama avukatın sorunlarına yönelim konusunda çok zayıf kaldı. Gerek biraz önce söyledim. İstanbul Borosu mesela bir anayasa değişikliği yapıldı. İstanbul Borosu çalışma yapmadı mı? Yaptı. Ama sesini gümbür gümbür duyurmadı. Halbuki Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılınca hele ki bir sistem değişikliğiydi. En önde, en belirleyici, en sesi gül çıkan İstanbul Borosu olması gerekiyordu. Bunu gerçekleştiremedi yazık ki. Onun dışında evet son seçimden 2018'den 2021'e 3 yılda İstanbul Borosu'na yeni kaydolan avukat sayısı 13 bin. Yani şu anki üyenin dörtte biri son üç yılda geldi. 52.000'in dörtte biri son üç yılda gelmiş. Şimdi çok genç. E, avukatlığın alanları daralıyor. E, çok ciddi bir iş sorunu var. İş bulma, çalışma. İş bulduktan sonra yani bir yerde bir avukatın yanında çalışan. Değişik şekillerde tanımlanıyor bunlarda işçi avukat denilebiliyor, bağlı avukat denilebiliyor ama her biri yaşama yeni başlayan avukatların bir ayakta durma geçime, meslekle ilk önce tanışma, mesleğe ısınma süreçlerinde bunlarla ekonomik sorunlarla mücadele etme tablosu ortaya çıkıyor. Özellikle Bu niçin, bu niçin önemli? Bu niçin önemli? Çünkü biraz evvel avukatlık yasasının başında tarif edilen bağımsız ve serbestçe savunmayı hak arama mesleğini temsil edebilmek açısından çok önemli ekonomik bakımdan e, bağımsızlık ekonomik bakımdan belli bir güçte olmak ama kira parasını ödeyemeyecek e, işte sekreter parasını kağıt parasını elektrik su parasını ödeyemeyecek bir genç avukatlar yığını var yığın diyorum yani çünkü çok ciddi bir sayı bu son şu iki veriyi de paylaşınca zaten bu gerçek ortaya çıkıyor ama önce şunu tespit edelim bu esasında sadece Genç avukatların, yeni avukatların, yeni meslektaşlarımızın sorununda değil. Özellikle son iki yıllık pandemi süreciyle daha da derinleşen, tüm ülkede derinleşen ekonomik sorunlar avukatlar açısından da çok etkili oldu. Kıdemli avukatlar açısından da çok etkili oldu. Kıdemli avukatlar da aynı sorunları yaşıyorlar ve buna ilişkin çözüm önerisi konusunda Boro'dan bir şey gelmiyor. Baro, diyeceksiniz ki Boro ekonomik olarak mı çözecek hayır ama iş e, meslek işlemek de çok hoşuma gitmiyor ama mesleğin alanının genişletilmesi e, haklama bir alanlarının genişletilmesi avukatlara da bu anlamda da yarar sağlayacaktır hem ülke için yarar sağlayacaktır insanlarımız için yarar sağlayacaktır hem de avukatlara yarayacaktır yoksa sadece iş çıkarmak yanlış bir anlayış. Ve de, yargıya, de. Ya, en önemli, en önemlisi, yargıya da hatta ben. En önemlisi tabii yargıya da Ama şu tespiti yapayım son dakikamızda. Bakın e, Sayın Durakoğlu ekibinin oy aldığı sandıklar e, yahut kıdem grubu diyeyim e, eski kıdeme sahip. Üç, diyelim ki 52 binin üçte birine kitap edebiliyor sadece Sayın Durakova ekibi. Yani ilk 15 bin, ilk 18 bin üye üzerinde aldığı oylarla ve tüm totalde de yüzde 32 bir oyla seçim Ama ondan itibaren sonraki e, ilk 18 binden sonraki ya 36 bin üye açısından ise muhalif gruplar önde. Özellikle de Genç avukatların e, biraz önce özetlediğimiz sorunlarını öne çıkaran gruplar daha fazla oy aldı. Şimdi bu tablo dahi, bu evet, tablo şimdi, dahi, Baron'un Baron'un nereye yöneldiği veya yönelmediği konusunda bize bir şey veri, veri oluşturuyor. Sayın Karagüllü, süremiz doldu. Ee, bu genel kurul o, sizce e, e, avukatlar açısından e, önemli görünüyor. E, belki de yönetime, mevcut Durakoğlu yönetimine ve diğer avukat arkadaşlara e, bir e, rota gösteriyor. E, ama gelecek e, genel kurulda neler olacak bilmiyoruz. E, i̇sterseniz siz son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu söyleyelim. Son, son. Belki de son. bu... Çalışan avukatlarla ilgili birlikte yeni bir programda yapmalıyız. Yani yapsak iyi olur. Bugün biraz genel kurla çok e, zaman ayırdık tabii ama onları tartışmak çok iyi olur bence de. Şunu söyleyeyim Sayın Durakoğlu da ilk önce e, seçimden sonra yani ilk cümlesinde şeyi söyledi. E, bundan ders çıkarmalıyız söyledi. Umarım ders çıkarılır yönetim olarak hepimiz için hepimiz ders çıkarırız. Çünkü bir sonraki seçim bir yıl sonra. Biz geçen hafta, geçen senenin seçimini yaptığımız için, aynen olimpiyatlar gibi, aynen Euro 2000 gibi, geçen senenin organizasyonunu yaptığımız için sadece bir senemiz var. Bu bir, bir seneyi yönetimin hepimiz için daha iyi kullanılacağını umuyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili Merter genel kurulla ilgili yargı ve hukukla ilgili ve avukatlarla ilgili değerlendirmeleriniz için tamam, Sayın izleyelim. Bahri abi sizi ve Aynur Hanım eğer bir gün şey olursa bu genç avukatlar çalışan avukatlar bağlı işçi avukatlar konusunda daha uzun konuşma şansını elde edersek sevinirim evet çok teşekkür ediyoruz tekrar Bütün ben teşekkür de hoşça hoşçakalın diyelim başlı Robi ve diğer açık radyoda bu yayının hazırlanmasında yardımcı olan arkadaşları da çok teşekkür ediyoruz hoşça kalın hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Vahri Belen ve Aynur Tunca